Bazı insanlar vardır böyle nazaretti vakitte. Nazaretti vakitte halkın kalbinden geçeni Allah ona gösterir. Yani halkın kalbi orman gibi, onun nazarı da aslan gibidir. Nasıl arşlar ormanda böyle bila pervade yaşırsa insanların kalbini sezer. Halbuki kalp mühimdir, sır kutusudur. Ama Allah bazı kullarına gösterir. Hep Allah'ın kudresindedir. Hani huzuru saadete Ebu Cehil geldi elinde bir takım taşlar vardı. Toplamış böyle geldi Peygamber'e dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avucundakini bil ben sana iman edeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevap verdi ben gaybı bilmem Allah subhanahu ve teala gaybı bilir. Ama Allah bildirirse bilirim. bunu üzerine Cenab-ı Hakk ona vah Peygamber'e. Dedi ki söylesen Ebu Cehre avucundakiler mi seni bilsin sen mi avucuları bilesin. Ha dur şimdi. Cenab-ı Hak bana bildirdi. Diyor ki Cenab-ı Hak, avucundaki ben bileyim, avucundaki erim beni bilsin. Ebu Cehil akıllı adam. Belki söylerse avucundakilerini atar tuzar Taşları konuşsun mahal onun, onun için mahal, akıllı çünkü o. Aklı sahibi. Aklı maaş ata benzer, denize kadar yorulunsa ileri gitmez. Avucundaki ergesin seni. Başladı taşlar söylemeye, ente sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın Rasulü'cün demeye, Nasibi olmadığı için kaldırdı dedi. Ente sehar nazim ya Muhammed senden daha büyük sihirbaz görmedim ben de. yere vurdu da kaçtı.